Bismillahirrahmanirrahim. Bayram ve bayram namazları. Bayram bir neşe ve sevinç günü demektir. Arapçası Hayit'tir. Çoğulu ayat gelir. Bayram tebriklerine teayit, bayramlaşmaya da muayyede denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi şereflendirince, Ora halkının senede iki defa bayram yaparak eğlendiklerini öğrenince onlara şöyle buyurmuş. Yüce Allah o iki bayram günlerine karşılık onlardan daha hayırlı iki bayram günlerini size ihsan etmiştir. O günlerin Ramazan ve Kurban bayramı günleri olduğunu müjdelemiştir. Bunlara Arapçada aid-i fıtır ve aid adha denir. Bu günlere aid denilmesi bunlara birer neşe ve sevinç gün olmaları, hayra yorumlanmaları veya Allah'ın bu günlerde pek çok insanlarda bulunması bakımındandır. Ramazan bayramı 3 gün, Kurban bayramı da 4 gündür. Kendilerine Cuma namazı farz olanlara, Cuma namazının vücud ve eda şartları içinde. Ramazan ve kurban bayramı namazları vaciptir. Yalnız bayram namazlarında hutbeler vacip değildir. Bu namazlardan sonra hutbe okunması sünnettir. Bayram namazlarının ilk vakti işrak zamanıdır. Güneşin görünüşüne nazaran ufuktan, ufuktan bir veya iki mızrak boyu kadar yükselip, kerayet vaktinin çıktığı andır. Orta boylu bir mızrak, 12 karış uzunluğundadır. Bu andan itibaren... İstiva veya zeval vaktine kadar kılınması caizdir. Mekruh, vakitler bahsine bakılsın. Bayram namazları ikişer rekattir. Cemaat Cemaatle aşikari olarak kılınırlar. Ezan ve ikamet yapılmaksızın imam iki rekat Ramazan veya kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaatte böyle iki rekat bayram namazı kılmak için imama uymaya niyet eder. Allahu Ekber diye tek bir alınır. Eller bağlanır. Hep birlikte gizlice subhaneke okunur. Sonra imam yüksek sesle cemaatte gizlice Allahu Ekber diye tekbir alırlar. Tekbirlerde eller yukarıya kaldırılır. Sonra yanlara verilir. Her tekbir arasında üç tesbih miktarı kadar durulur. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır. İmam gizlice evzlu besmele çektikten sonra kare olarak Fatiha, Fatiha Suresi ile bir miktar daha Kur'an-ı Kerim'den okur. Aşikare Allahu Ekber diyerek bilindiği gibi rükû ve secdelere gider. Cemaat de gizlice tekbir alarak imamı uyar. Sonra yine tekbir alınarak ikinci rekata kalkılır. İmam gizlice resmen eden sonra yine kare olarak Fatiha Suresi ile bir miktar daha Kur'an okur. Tekrar üç defa eller kaldırılarak birinci rekatta olduğu gibi üç tekbir alınır. Ondan sonra imam yine Aşikare cemaatse 8 Allahu Ekber diye rükûya seyredelere varırlar. Sonra oturup gizlice tahiyyat, sali barik ve rabbeni duaları hep birlikte okunur ve iki tarafa selam vererek namaz tamamlanır. Bu halde bayram namazlarının her rekâsında üç fazla tekbir bulunmuş olur ki bunlar da vaciptir. Hanberi mezhebine göre birinci rekâta altı, ikinci rekatta beş tekbir alınır. Ve her iki rekâta da tekbirler kıraattan önce yapılır. İmam Malik ile İmam Şâfiî'ye göre Birinci rekatta yedi, ikinci rekatta beş tekbir alınır ve tekbirler her iki rekatta da kınarttan önce alınır. İmam bayram namazını kıldırdıktan sonra hutbe okumamak için minbere çıkar. Hutbe okumak için minbere çıkar. Cuma'da olduğu için e, cumadaki gibi iki hutbe okur. Ancak bu bayram hutbelerine tekbir ile başlanır. Cemaat de bu tekbirlere hafifçe katılır. Hatip. Ramazan bayramı hutbesinde cemaate fıtır sadakası üzerinde, kurban bayramı hutbesinde de kurban ve teşrif tekbirleri konusunda bilgi verir. Cuma hutbelerinde sünnet olan şeyler bayram hutbelerinde de sünnettir. Mekruh olanlar da aynı mekruhtur. Bayram hutbelerini namazdan önce okunmaları caiz olmakla beraber mekruh sayılmıştır. İmam birinci rekatta bayram tekbirlerini unutup da Fatihanın bir kısmını veya tamamını okuduktan sonra hatırlarsa tekbirleri alır. Fatiha'yı yeniden okur, fakat Fatiha'dan sonra bir miktar Kur'an okuduktan sonra tekbirlere alır, kıraatı iade etmez. Bayram namazlarında birinci vekatın rükûna varmış olan bir imama yetişen kimse, bu kavuşacağını tahmin ediyorsa, hem iktidat tekbirini hem de bayram tekbirlerini ayakta alarak ondan sonra rükûya varır. Rükûyu kaçıracağından korkuyorsa, iktidar tekbirinden sonra hemen rükûya varır. Ve bayram tekbirlerini rükuda alır. Bu tekbirleri alırken ellerini kaldırmaz. Tekbirleri tamamlayamasa dahi imam kıyama kalkınca o da imamla kalkar. İmamın alacağı tekbirlerde imama uyar. İmam sünnete uygun olan tekbirlerin dışına çıkmadıkça imama tekbirlerde uyurur. Sünnet dışında az veya çok almış olduğu tekbirlerde ona uyulmaz. Bayram namazının ikinci vekatine yetişen kimseye. İmam selam verdikten sonra birinci rekat kaza etmeye kalkınca önce besmeleyle ile Fatiha suresini ve ilave edeceği bir sureyi okur. Sonra gizlice tekbirleri alarak namazı tamamlar. Bu şekilde meslek olanlar kendi mesleklerinde alacakları tekbirleri getirirler. İmamın almış olduğu tekbirlerin sayısını gözetmezler. Bayram namazına yetişemeyen kimse kendi başına bayram namazı kılamaz. İsterse dört rekat mafile namazı kılar. Bu bir kuşluk namazı yerine geçer sevabı büyük olur. Şafilere göre bayram namazları müekket sünnetlerdir. Bir rivayete göre de farzı kifayedir. İslam alametlerinden sayılır. Cemaatle kılınması daha fazilettir. Yalnız başına da hutbesiz kılınabilir. Bunu misafirler de kadınlar da yalnız başına kılabilirler. Güneşin doğuşundan zeval vaktine kadar kılınabilir. Malikilere göre bayram namazı müekket sünnettir. Bir görüşe göre de far, e, farz-ı kifayedir. Evet. Hanbeli mezhebinde de farz kifayedir. İmam ile kılmayı başaramayanın bunu kaza etmesi sünnettir. Kurban bayramı namazını ilk vaktinde kılmak. Ramazan bayramı namazını da biraz geciktirmek müstehaptır. Bayram namazı Cenaze namazına ve cenaze namazda bayram hutbesini takdim edilir. Yani önce kılınır. Bayram namazları bir şehirde herkesin toplanacağı bir yerde, namazgâhta yani kılınabileceği gibi birçok camilerde de kılınabilir. Bayram günlerinde erken kalkmak, yıkanmak, misvak kullanmak, gül yağı ve benzeri, hoş koku sürünmek, giyilmesi mübah olan elbiselerden en güzel ve en temizini giymek, Yüce Allah'ın nimetlerine şükür için neşe ve sevinç göstermek, karşılaşılan mümin kardeşlere karşı güler yüz göstermek, elden geldiği kadar fazla sadaka vermek, bayram gecelerini ibadetle geçirmek de müstehap ve güzel bulunmuştur. Ramazan bayramında, bayram namazından önce hurma gibi tatlı bir şey yenilmesi, kurban bayramında ise namaz, kılınmadıkça bir şey yenilmemesi müstehaptır. Sahih olan görüşe göre, bu kurban kesecek kimse ile kesmeyecek kimse eşittir. Kurban kesecek kimsenin keseceği kurban eti ile başlaması daha uygundur. Bununla beraber namazdan önce bir şey yenilmesinde de kerahet yoktur. Kurban kesecek kimse tırnaklarını ve saçlarını kesmeyi geciktirir. Bunu yapmak memduhtur. Fakat bu geciktirme hoşa gitmeyecek bir durumu ortaya koyacak bir zaman olmamalıdır. Bunun en uzun müddeti 40 gündür. Faziletli olan haftada bir defa tırnakları ve bıyıkların fazla kısmını kesmek, ziyade tüyleri gidermek, yıkanmak suretiyle bedenin temizliğine bakmaktır. Bunlar hiç olmazsa 15 günde bir yapılmalıdır. 40 günden fazla bıraktırılmasında da özür kabul edilmez. Bayram günü camiye bir vakar ve sükun ile gidilir. Ramazan bayramında Ramaz'a giderken gizlice, Kurban bayramında ise açıkça tekbir alınması ve namazdan sonra da mümkün ise başka bir yoldan eve dönülmesi menduttur. Kurban bayramının birinci gününe Yevmi Nahir, diğer üç gününe de Eyya'mı Teşvik denir. Bu bayramdan önceki gün ise Yevmi Arefe'dir ki Zilhicce'nin dokuzuncu gündür. Ramazan bayramında Arefe yoktur. Arefe gününün sabah namazından itibaren, Bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 vakit faiz namazın arkasından bir defa şöyle bir tekbir alınır ki bunlara teşrif tekbirleri denir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Vellahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd. Memleketimizde bunun tercümesi bir zaman şöyle okunmuştu. Tanrı Uludur, Tanrı Uludur, Tanrı'dan başka bir Tanrı yoktur tanrı oluludur. Tanrı oluludur. Ham ona mahsustur. Tekbirlerin bir bu miktar okunması iki imamın görüşüdür. Yani Arapça olandan bahsediliyor. İşlemde böyle yapılmaktadır. İmam-ı Azam'a göre bu tekbirler Arefe gününün sabahından ertesi günün ikincisine kadar olan 8 vakit farz namazın arkasından alınır. Tecvit tekbirleri fıkıh alimlerinin çoğuna göre vaciptir. Şünnet diyenler de vardır. İki imama göre farz namazları kılmakla yükümlü olan herkes için bu tekbirler vaciptir. Bu hususta tek başına namaz kılan, imama uyan, misafir yani yorcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkek ile kadın eşittir. İmam-ı Azam'a göre ise bu tekbirlerin vacip olması için mukim olmak, hür olmak, erkek olmak ve namaz müstahap şekilde cemaatle kılınan bir farz. Olması şarttır. Buna göre misafirlere, kölelere, kadınlara ve tek başına namaz kılan kimselere bu tekbirler vacip değildir. Fakat bunlar kendilerine tek bir vacip olan cemaatle namaz kılanlara uymaları haline tekbir almaları gerekir. Cuma ve bayram namazları kılınmayan köylerde bulunanlara da vacip olmaz. Cuma günü öğle namazını kendi aralarında cemaatle kılan özürlü kimselere de vacip olmaz. Kadınların da kendi aralarında cemaatle namaz kılmaları, Müstahap şekilde olan cemaatten sayılmaz. Bir senenin teşrik günlerinde terk edilen bir namaz yine o senenin teşrik günlerinden birinde kaza edilse sonunda teşrik tekbiri alınır. Fakat başka günlerde veya başka bir senenin teşrik günlerinde kaza edilecek olsa teşrik tekbiri alınmaz. Bir namazda seyir secdeleriyle teşrik tekbiri ve telbiye toplanacak olsa önce seyir secdeleri yapılır. Sonra tekbir alınır. Ondan sonra da telbiyelerde bulunur. Eğer telbi önce yapılırsa seyir sevdeleri ve teşrif tekbiri düşer. Tedbiye için hac bahsine bakılsın. Arefe günü insanların bir yerde toplanarak Arafat'ta bulunan hacıları taklit eder. Bir durum almaları hiçbir esasa bağlı değildir. Bunu mekruh görenler de vardır. Bayram günlerinde Müslümanların birbirlerini tebrik etmesi, görüşüp musaffa yapması ve birbirlerine "Gafarallahu yani Allah bizi ve sizi bağışlasın yahut "Kabbelallahu taala minna ve minkum" yani yüce Allah bizden ve sizden kabul buyursun şeklinde de duada bulunması da menduttur. Teravih namazı. Teravih namazı Ramazan ayına mahsus 20 rekattan İbaret, mükket sünnet bir namazdır. Bu namazda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile dört halife devam etmişlerdir. Bu namazın cemaatle kılınması da bir kifaye sünnettir. Bunun için bütün bir mahalle insanları teravih namazını cemaatle kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılacak olursalar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazının her dört vekatı sonunda bir miktar oturup istiharat edildiği için bu dört vekata bir terbiha denilmiştir. Bu, teravih namazında beş terviha vardır. Bu söz, ter tervih kelimesinden bir mastardır. Tervih ise, nef nefsi rahatlat e rahatlandırmak anlamındadır. Çoğulu teravihdir. Mescitlerde teravih namazı cemaatle kılındığı halde, bir özlü bulunmaksızın, cemaati terk edip, bu namazı evinde kılan kimse, günah işlemiş olmazsa da, fazileti terk etmiş olur. Bu kimse evinde cemaatle kılsa cemaat sevabını alırsa da mescitteki cemaatin faziletine eremez. Çünkü mescitlerin fazileti daha fazladır. Teravih namazını kılacak kimsenin teravih namazına veya vaktin sünnetine veya gece ibadetine niyet etmesi ihtiyat bakımından daha uygundur. Kayıtsız olarak namaza veya nafile namaza niyet edilmesi de birçok fıkıh alimlerine göre caizdir. Teravih namazını, her iki rekatta bir selam vererek, on selam ile bitirmek daha faziletlidir. Dört rekatta bir selam da verilebilir, sekiz de, on da veya yirmi rekatta bir selam vererek bitirmek de caizdir. Fakat böyle kılmak mekruh sayılmaktadır. Teravih namazı, iki rekatta bir selam verilince, tam akşam namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Dört rekatta bir selam verilince, tam yatsı namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Cemaatle kılındığı zaman cemaat hem teravihi hem de imamı uyumaya eder. İmam da tekbirleri, tesmiyeleri ve kıraati aşikare yapar. İmam için teravih namazının her iki rekatında iki derecede Kur'an okumak ve böylece iki veya dört rekatta bir selam vermek daha faziletlidir. Çünkü böyle yapılması ruhu düşünceden kurtarır. Teravihin her rekatında on okunması müstahattır. Çünkü bu şekilde devam edilirse bir Ramazan'da bir hatim yapılmış olur. Böyle bir, de, e, böyle bir defa hatim ile teravih namazı kılınması sünnettir. Bazı alimlere göre bu hatimin 27. geceye yani Kadir Gecesi'ne rastlatılması da müstehaptır. Teravih namazı kıldıracak zatın güzel sesli olmasından ziyade okuyuşunun düzgün olmasına özen göstermelidir. Güzel ses kalbi meşgul ederek düşünce ve huzura engel olabilir. Okuyuşuna noksanlık ve hata olan bir imamın mescidini bırakarak düzgün okuyan bir imamın bulunduğu mescide gidilmesinde bir sakınca yoktur. İmamın teravihte cemaati utandıracak miktar Kur'an okuması uygun değildir. Bununla beraber Fatiha suresinden sonra okunacak ayetler bir surede veya ayetten noksan olmamalıdır. Teravihin kadelerinde, teşebbükten sonra salavatlar terk edilmemelidir. Teravih namazını özürsüz olarak otururken kılmak... Veya uykunun bastırdığı bir haldeyken kılmak mekruhtur. İmam-ı varmasına kadar bekleyip de ondan sonra imama uymak mekruhtur. Teravih namazının bir kısmı kılındıktan sonra imama uyan kimse, teravih son bulunca noktan kadar nekatlar, zamanlar, sonra da bitir namazını kendi başına kılar. İyi olan budur. Bununla beraber imamla bitir ee, kılıp sonra teravih namazının tamamlanması da caiz görmüştür. Yatsı namazında cemaat terk etmiş olan kimse teravih ve bitir namazlarında imama uyabilir. Bunun için bir kimse imam yatsı namazını kıldırıp teravihe başlamış olduğu sırada mescide gelse önce yatsı namazını kendi başına kılar sonra teravih için imama uyar. 90 kalan vekatları da sonra kendi başına tamamlar. Yine teravih namazını imam ile kılmayan kimse bitir namazını imam ile kılabilir. Sayın olan görüş budur. Fakat hem imam hem de cemaat yatsı namazını cemaatle kılmamış olursa Yalnız teravih namazını cemaatle kılar. Yalnız teravih namazını cemaatle kılamazlar çünkü teravihin cemaati farzın cemaatine bağlıdır. Teravihin müstakil olarak cemaatle kılınması nafileler hakkındaki din esaslarına uygun düşmez. İmam teravih namazının ilk rekatından sonra yanlarak otursa ve selam verdikten sonra yeniden 2 rekat kılmadan geri kalan rekatları usulünce kıldıracak olsa bir görüşe göre namaz caiz olur ancak bir iki kere katı kaza etmesi gerekir. Diğer bir görüşe göre de geri kalan namazlar caiz olmaz, hepsini kaza etmesi gerekir. Çünkü teravih bir namazdır, yapılan teşebbikler ve selamlar yerinde yapılmamış olur. Teravih vaktin sünnetidir, yoksa orucun sünneti değildir. Onun için hasta ve yolcu gibi oruç tutmak zorunda olmayanlar için de teravih namazını kılmak sünnettir. Akşam üzeri hayızdan veya nifastan temizlenen bir Müslüman kadın... Veya İslam dinini kabul eden bir kimse hakkında da o gece teravih namazını kılmak sünnettir. Hastaların namazları. Hastalık bedenin tabi halini kaybetmesine meydana gelen bir güçsüzlük durumudur. Hastaya mariz, hastalığa da maraz denir. Maris kelimesinin çoğulu merza, marazın çoğulu da emrazdır. Hastalarda akılları başlarına bulundukça bir takım din görevleriyle sorumludurlar. Bununla beraber dinimiz onların haklarında birçok kolaylıklar göstermiştir. Namaz hakkında bunlar için gösterilen kolaylıklar aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır. Bir hasta gücüne göre namaz kılmakla yükümlüdür. Ayakta durmaya gücü yetmeyen veya ayakta durması iyileşmenin uzamasına veya hastalığın artmasına sebep olacağı anlaşılan bir hasta oturarak namazını kılar. Oturmaya da gücü yetmesi gücüne göre yan üzeri veya sırt üstü yatarak işaretle yani ima ile namazını kılar. İma namazda rükû ve sevdiği işaret olmak üzere başa eğmektir. Bu ayakta yapılabileceği gibi oturarak da yapılabilir. Bir şeye dayanarak ayakta yapılması mümkün olan bir ima yatarak yapılamaz. Bu caiz değildir. İma ile de namaz kılmaya bile olmayan bir hastanın bir gün veya bir gecelik veya daha ziyade olan namazları sonraya kalır. İyileşince bunları kaza etmesi gerekir. Diğer bir rivayete göre bir gün ve bir geceden ziyade olan namazları tamamen üzerinden düşer. Aklı başında olsa da hüküm böyledir. Hastalığından dolayı oturduğu halde namaz kılabilen veya ima ile kılma zorunda olan kimse bu hastalığı esnasında kılamamış olduğu namazları sağlığına kavuştuktan sonra kaza edince oturarak veya ima ile kılamaz. Çünkü özür takmıştır. Fakat sağlıklı halinde bir hazaya bırakmış olduğu namazları böyle hastalığı sırasında kaza edecek olursa Oturarak veya imayla onları kılabilir. Çünkü gücünü e, yettiğince yükümlü olur. Gücünün yetmediği bir şey ondan istenmez. Özürlü kimseler bölümüne bakılsın. Seferin anlamı ve müddeti. Sefer ve müsaferet lügatta herhangi bir mesafeye gitmektir. Bunun karşılığı ikamettir. Din yönünden sefer belli bir uzaklığa gitmektir. Bu da orta bir yürüyüşle 3 günlük yani 18 saatlik bir uzaklıktan ibarettir. Buna üç merhalede denir. Orta yürüyüş piyade yürüyüşüdür. Kafile halinde olan develerle olan yürüyüşlerde ise orta yürüyüş, deve yürüyüşüdür. Denizlerde de yelken gemileriyle havanın muhtelil olması ise sandır. İşte karalarda böyle bir yürüyüşle denizlerde muhtelil bir havada yelkenli bir gemiyle 18 saat sürecek bir uzaklık sefer müddeti sayılır. Demek ki bu yolun yalnız gidecek mesafesi muteberdir. Yoksa gidip dönülmesinde ait herhangi bir mesafe muteber değildir. Vatanında veya e, vatan hükmünde olan bir yerde oturan kimseye mutim denir. Böyle bir yerden çıkıp en az 18 saatlik bir mesafeye girmeye başlayan olan, başlamış olan kimseye de din deyiminde misafir yani yolcu adı verilir. Yolculuk hali esasen zorluk ve sıkıntıdan boş kalmaz. Bunun için dinimiz yolcular için bazı kolaylıklar göstermiştir. Yolculukta gece gündüz devamlı olarak yola devam edilemez. Dinlenmeye ihtiyaç görülür. Bunun için fıkıh kitaplarında 3 gün 3 gece diye sefer müddetini göstermek buna aykırı değildir. Bu bakımdan bir günlük normal yürüyüş ortalama olarak 6 saat kabul edilmiştir. Bazı yolculukların zahmet ve meşakkat olmasa da hüküm şahsa değil dinse göre olacağından Sefer ükmü bütün yolculuk ahlilerini kapsar. Fıkıh halimlerinden bazılarına göre sefer müddeti 18 felsa bir mesafeden ibarettir. Bir felsa 3 mil ve her milde 20 dakika sürecek olsa 18 felsa 18 saat etmiş olur. Bir felsa 12 bin adımı 1 milde 4 adım sayılmaktadır. Bir felsa 12 bin adım. Bir milde dört bir adım sayılmaktadır. Bununla beraber fersahlar düz yerlerle dağlık yerlerde ve dereliklerde bulunan durumlara göre değişir. Düz bir arazide bir fersah mesafe bir saatte alınabileceği halde dağlık bir yerde böyle bir mesafe bir saatte alınamaz. Onun için bu konuda e, fersah bir ölçü sayılmamalıdır. Sayılmamalıdır. Şu da var ki e, Ferasa esas alındığı takdirde birçok meselelerde çözülmüş olacaktır. Örneğin tren ve uçakla olan yolculuklardan gidilecek gelen kaç ferasa olduğu göz önüne alınır. En az 18 ferasa bir mesafeye gidecek olursa e, sefer müddeti gerçekleşmiş olur, sefer hükmü uygulanmaya başlar. Böylece taşıtların yürüyüş halini göz önünde bulundurmaya gerek kalmaz. Doğrusu 3 da bu fersat şeklini kabul etmişlerdir. İmam Malik ile İmam Ahmet'e göre sefer müddet 16 fersattır. 16 fersat da 48 mildir. 1 mil ise 6000 el arşındır. Buna göre sefer müddeti 80 kilometre ile 600 kilometreye ulaşmış olur. İmam Şafii'nin ilk görüşlerine göre bir gün bir gecedir. Son görünüşüne göre de ise böyle 48 mil'dir. Son görüşüne göre ise 48 mil'dir. Gidecek bir yerin hem karadan hem de denizden yolu bulunsa, yolcunun gideceği yol ise sanır. Bir beldeye deniz yolu ile 12 saatte ve karayolu ile 18 saatte gidecek olsa karadan gidenler misafir sayıda denizden gidenler sayılmaz. O yerin karadan iki yolu bulunduğu takdirde de hüküm böyledir. Sefer mesafesinde bulunan yollar e, ancak buradan gidenler misafir hükmünde sayılır. Yolculuk hükmünün uygulanması, oturulan yerin yola çıkıldığı yöndeki evlerinin ayrılıktan ve en az üç günlük bir yere gidilmesi niyet edildikten sonra başlar. Onun için bu evler tamamen geçilmedikçe ve sefere niyet edilmedikçe sefer hali başlamış olmaz. Bir beldenin kenarlarında olup fina mısır denilen yerlerde o beldelerden sayılır. Bunlar çoğunlukla bir ok atımından yani 400 adımdan az bir mesafe teşkil eder. Belde ile bunlar arasında tarlalar ve bostanlar bulunmadıkça ekleri ve tamamlayıcıları sayılırlar. Onun için bunlarla geçmek gerekir ki yolculuk hükmü başlamış olsun. Şehrin dışındaki bağlar ve bostanlar, bekçilere ve bostancılara ait ev ve kulübeler şehirden sayılmaz. Seferin Hükümleri Yolcular hakkında bir takım kolaylıklar ve ruhsatlar gösterilmiştir. Şu uygulamalar bu kolaylıklardandır. Ramazan ayında yolculuk halinde bulunan kimse için orucu sonraya bırakmak mübahtır. misafirler, yani yolcular için. Mester üzerine Mesih 3 gün 3 gecedir. Misafir 4 rekatli farz namazlarını 2 rekat olarak kılar. Buna kasr-ı denir. Biz Hanefilerce e, misafirin böyle namazını kısaltması gerekir. Buna aykırı olarak bu farzların 4 rekat olarak kılınması mekruhtur. Bununla beraber 2 rekat kılıp da Teşehhütte bulunduktan sonra iki rekat daha kılınacak olsa farzi yerine getirmiş olur. Bu son iki rekat nafile sayılır. Ancak selamı geciktirmiş olmasından dolayı hata işlemiş olur. Fakat birinci teşehhüdü terkeste veya ona terkeste veya önceki iki rekatta bulunmamış olsa farzi yerine getirmiş olmaz. Sabah ve cuma namazlarında da hüküm böyledir asr salat yani namazlık satmak peygamber efendimizin hicretlerini dördüncü yılında meşru kılmıştır. Meşru oluşu kitap, sünnet ve ümmetin icmai ile sabittir. İmam Şafi'ye göre misafir olan kimse serbesttir. Dilerisi dört yukarı fazla dört yukarı olarak kılar. Misafir kimse vatanına dönünce yolculuk hükmünden çıkar. Vatanından beklemeyi e, niyet etmesi şart değildir. Fakat kendi... Asıl vatanından başka bir yere gidip orada niyetsiz olarak beklemekle misafir olmaktan çıkmaz. Ancak en az 15 gün bu beldede oturmaya niyet ederse o zaman sefer hükmünden çıkar 15 günden az ikamete niyet etse veya ayrı ayrı iki beldede 15 gün ikamete niyet edip bundan yalnız birbirine bunlardan yalnız birinde 15 gün durmazsa misafirlik hükmü son bulmaz. Bir misafir. Bulunduğu yerde 15 gün durmayı niyet etmeyip, Bugün yarın çıkacağım diye uzun zaman orada olacak olsa yine misafirlik hükmünden çıkmaz. Öyle ki bir beldeye gidip belli bir işini gördükten sonra dönme kararında olan bir kimse o işinden 15 günden az bir zamanda yapılamayacağını bilmedikçe yine sefer hükmünden çıkmaz. mukim sayılmaz. Eğer 15 günden önce bitmeyeceğini biliyorsa niyet etmese bile mükim sayılır. Sahrada ikamete niyet sahih değildir. Ancak göçebe halinde olup çadırlarda oturanlar kendilerine ve hayvanlarına 15 gün yetecek yiyecek ve içecekler bulunduğu takdirde sahralarda 15 gün oturmaya niyet ederlerse muhakim sayılırlar. Bu durumda onlar bir yerden kalkıp 18 saatlik bir yere gitmeyi niyet etmedikçe muhakim olmaktan çıkmazlar. Sefer ve ikamet hallerinde kendisine uyulan kimsenin niyeti geçerlidir. Ona uyanın niyetine itibar yoktur. Onun için asker kumandanının, köle efendisinin, işçi işverenin, öğrenci hocasının peşin olan nikah bedelini almış bulunan kadın, hocasının niyetine göre muhkim veya misafir olur. Sefer hususunda henüz bulu çağına ermemiş çocuğun niyeti geçerli değildir. Bunun için böyle bir çocuk hakkında sefer hükümleri uygulanamaz. Çünkü sefer hususunda sefer müddeti olan bir mesafeye gitmeye niyet etmek şart olduğu gibi fikrinde özgür olmak ve bölü çağına gelmiş bulunmak şarttır. Şafi'lere göre mümeyyiz olan yani kar ve zararını seçen çocuğun sefere niyeti geçerlidir, namazını kısaltabilir. Sefer halinde bulunan bir kimse tabi bulunduğu şahsın niyetini nereye? kadar gideceğini bilmediği ve sorusuna cevap dağlamadığı takdirde 3 günlük mesafeye gidinceye kadar namazlarını tam kılar, ondan sonra e, kısaltmaya başlar. Yani kasra başlar. Düşman eline esir düşen bir Müslüman hakkında da hüküm böyledir. Herhangi bir sebepten dolayı soru sorulamaması da soruya cevap alınmaması gibidir. Darül Harpte dar-ı düşman yolu içinde yani askeri ikamete niyeti sahip değildir. Fakat güvenlik teminatı ile böyle bir bölgede bulunan Müslümanların orada ikamete 15 milyon fazla durmaya niyet etmeleri sahiptir. En büyük idareci de sefer konusunda diğer insanlar gibidir. Buna göre bir idareci sefer müddetçe olan bir yolculuğa niyet etmek sizin memleketi dahilinde olacak dursa namazlarını tam kılar. Fakat sefer müddeti olan bir yere gitmeyi niyet edip dolaşırsa namazlarını kısaltır. Sahih olan budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 halifesi Medine'den Mekke'de Medine'den Mekke'ye gidince 4 katlı farz namazları 2 şarekat olarak kılarlardı. Yani Peygamber Efendimiz ve 14 halifesi Medine'den Mekke'ye gittiklerinde 4 katlı farz namazları 2 şarekat olarak kılıyorlarmış. Namaz vakti devam ettikçe misafirlik ve ikamet bakımından namazın vasfı değişebilir, vakit çıkınca da vasıt kararlaşmış olur. Bunlarda vaktin sonu yani Allahu Ekber diyebilecek bir zamanın kalmamış olması muteberdir. Buna göre bir misafirin namazı vakit henüz tamamen çıkmadan vatanına dönmesiyle veya bir yerde 15 gün ikamete niyet etmesiyle namazı iki rekattan 4 rekata döner. Fakat namazını henüz kılmadan... Ee vakat namazı henüz kılmadan vakit çıkıp da ondan sonra vatanına dönse veya bir yerde 15 gün ikamete niyet edecek olursa artık bu namazı 2 rekat olarak kaza eder 4 rekat olarak kaza etmez. Çünkü vaktin çıkmasıyla namazın vasfı yani misafir namazı olması kararlaşmış olur. Dolculuk halinde bulunan bir kadın haiz iken Gideceği yere üç günden az bir mesafe kaldığı esnada temizlenecek olursa namazlarını tam olarak kılar. Muhkimin kazaya kalan namazları sefere çıkması ile misafirin de kazaya kalan namazları ikametle niyet etmesi ile değişmez. Onun için ikamet halinde olan bir kimse sefer halinde kazaya kalmış olan namazlarını ikişer rekat kılacağı gibi sefer halinde bulunan bir kimse de ikamet zamanında kazaya kalmış namazlarını dörde rekat olarak kılar. Mukim misafire, misafir de vakit içinde mûkime uyabilir. Şöyle ki, bir mûkimin vakit içinde olsun olmasın, misafire uymaz sahihtir. Misafir, iki rekat çıkıldıktan sonra selam verince mukim kalkar ve kıraat yapmaksızın namazını tamamlar. Yanılsa da bundan sonra seyir secdesi yapmaz. Çünkü bu mûkim bir lahık demektir. Lahık baksine bakılsın. İmam olan misafirin namazdan önce veya namazdan sonra cemaate dönerek siz namazınızı tamamlayın ben misafirim demesi müstahaptır. Misafire gelince bu da ancak vakit içinde muhkime uyabilir. Bu halde dört rekatlı bir farz namazını muhkime ile tam olarak kılar. İmama vakit içinde uyumakla farz namazı iki rekattan dört rekata dönmüş olur. Fakat vaktin dışında yani kendisi misafir iken kazaya kalmış dört rekatlı bir namazında muhkime uyması sahih olmaz. Çünkü böyle bir kazaya kalmış namazı evvelki iki rekat olarak kararlaştırmıştır. Misafir ile muhkim, dört rekatlı bir namazı kazaya bırakmış olsalar bu namazda da misafir muhkime uyamaz. Çünkü bu namaz misafir için iki rekat olarak kararlaştırılmıştır. Onun için birinci oturuş misafir için farz olduğu halde muhkim için farz değildir, vaciptir. O halde farz namaz kılan, nafile namaz kılan uymuş olur ki bu caiz değildir. Misafir vakit içinde muhkime uymuş iken namazı bozulsa bunu yine iki rekat olarak kılar. Çünkü onun imama uyması bozulmuştur. Yolculuk veya yağmur sebebiyle iki vakit namazı bir vakitte kılmak caiz değildir. Yalnız... Hac mevsiminde Arafat'ta öğle ile ikindi namazların öğle vaktinde ve akşam ile yatsı namazlar müzdelife ile yatsı vaktinde bir arada kılmak e, yani cemaat kılmak caizdir. Hac bahsine bakılsın. Üç imama göre bir özür sebebiyle öğle ve ikindi vakti veya akşam ile yatsı namazlarını öne almak veya geciktirmek suretiyle bir vakti toparlamak caizdir. Bir vakitte toplamak caizdir. Öğle namazı ile ikindi namazı Öyle vaktinde kılınabileceği gibi ikinci vaktinde de kılınabilir. Üç imamın görüşü budur. Sefer hükümlerinin uygulanması hususunda da yolculuğun meşru olup olmaması arasında e, fark yoktur. Bunun için efendisinden kaçmış bir köle veya haksız yere kocasından kaçmış bir kadın e, sefer müddeti yola çıkınca Namazını iki rekat kılar ve isterse orucunu da sonraya bırakabilir. Üç imama göre de bu yolcular, misafirler aklındaki kolaylıklardan yararlanamazlar. Üç, üç imama göre böyle yolcular, misafirler aklındaki kolaylıklardan yararlanamazlar. Onlar bu ihsana ehil değillerdir.